1440 numaralı konu, Zeydin Hazret Osman'ın halifeliği zamanında halka Kur'anı ve dinin hükümlerini öğretmesi ve Hazret Ömer'in, Hazret Ebu Bekir'den muazze şama göndermemesini istemesi. Evet, Ebu Abdurrahman es Süleymi şöyle anlatıyor: Hazret Osman'ın yanında Kur'an okumasını öğreniyordum. Bana, sen yanımda Kur'an okurken ben halkın işleriyle ilgilenemiyorum. Zeyt bin Sabi de git, o bu işi benden daha güzel yapar. Okumayı onun yanında öğren. Hem bu konuda aramızda ihtilaf